Ya sorma şu soruyu. <gülüyor> Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet size e, bu balkon keyfinde, balkon keyfinde, gecikmeli balkon keyfi. Biraz evet. Biraz geciktik. Bu sene, bu sefer biraz geç, bu sene gecikti gibi. Seneleri karıştırdım. <gülüyor> Neyden bahsedeceğiz? Bu balkon keyfinde e, arkadaşlar e, hala spoiler yememiş olanlarınız varsa <gülüyor> Game of Thrones'dan bahsedeceğiz. Evet. Geçen sefer de aslında Game of Thrones'un tam bahsetmiştik. Evet. Ee, Hatırlarsanız ilk bölümü yorumlamıştık aslında. Öyle herhalde sezon sonuna kadar Böyle, Sezon sonuna kadar evet. devam edelim diyorum ben. Çünkü Game of Thrones yine e, üzerine konuşulası e, güzel bir dizi. Hı hı. Her bölüm şaşırtabiliyor. Ondan sonra. Bilmiyorum ya, biraz da üzerine konuşabiliriz. Başka konular da yani her şey Direkt o zaman konuya balıklama direk Konya Bodostama girerken dur bekle. E, girelim. girelim. Game of Thrones sezonu 4 4 sezon 4 bölüm 2. Bölüm 2. Joffrey öldü. <gülüyor> hey Hydra. Hey Hydra. Evet, Joffrey'den sonunda kurtulduk. Evet. Daha aslında şey dedim Hani bazen yaparlar ya böyle hani çok diziyi e, izleten ya da eee ha hani... He, böyle herkesin gıcık olduğu ama sevdiği bir yandan da olmazsa olmaz karakter evet, evet. falan. Evet karakter olduğu için hani belki de uzatırlar. Uzatırlar yani. falan filan diye düşündüm ama çarptı ikinci bölümde kestiler. Güzel oldu. Vallahi yani yani. şimdi evet Vahar Moradi hakikaten ee, bir de bölümün adı neydi? The Red Lion and Bölümün ismini hatırlamıyorum. Bu şey hmm. e, George abi abimiz... Rose galiba. Rose Red Lion Lion and Rose edipse Hatırlamıyorum bölümün adını. Ee, George abimiz her sezon bir tane bölümü yazıyor, kendi yazıyor. Öyle mi? Bu da evet, bu, bu George abinin yazdığı bölümdü. Belliydi zaten. <gülüyor> ee, bence <gülüyor> fena bir bölüm değildi. Hani e, birazcık daha insanın gönlü bir hadi aksiyona dal, aksiyona dal diyor ama e, bazı şeyleri tabii aksiyona gelmeden aksiyon setapını yapmak lazım. Sonda geçirdi aksiyon işte. Daha ne aksiyon siz? Yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii hani mesela kitap okumuş olan insanlar için daha sonra da çok şey gelmiyor, sürpriz gelmiyor. Aslında işte. Çünkü tabii. biliyorsun hani Joffrey'nin öleceğini, nasıl öleceğini falan filan. Bütün bunları biliyorsun. Ama bana ilginç gelen şu oldu. Ben bunu üçüncü bölümde bekliyordum. Yani hemen ikinci bölümde böyle bir şey yapacağını yapılacağını düşünmemiştim. Çünkü belki birazcık daha hani e, belli baş şeyleri e, ne derler geliştirir. Hani e, hikayeyi birazcık daha götürecek bazı şeyler yapar. Ondan sonra e, bunu yapar diye düşünüyordum. O yüzden bir bölüm daha böyle harcarlar diye düşünüyordum ama yani e, şu... hiç, hiç uğraşmamışlar. Yani hiç şey yapmamışlar. E, Öldürelim aradan çıkartalım da. Yani benim benim e, aslında bu e, mor düğün. More than Purple wedding geçiyor, red wedding, purple wedding, sorry yellow wedding. More thanı ben de hani birazcık daha gelde bekliyorum çünkü aslında karakter <gülüyor> kronolojisi olarak baktığınız zaman bundan sonra gelecek olaylar ve hani zamansal çizelgesi çok kısalmış olmuş oldu. Evet, aynı. Çünkü kitapta aslında bunu yaşamıyorsun çünkü kitapta hani bir ton diğer karakterlerin i̇şte, eş zamanlı olarak yaşadıkları şeyleri de okuyorsun tamam mı? Onları okuyorsun bir de şey bir şey Mesela kitapta e, aslında bu dördüncü kitaptan hala biz devam ediyoruz değil mi burada? E, emin değilim ya. Dört? Kaç kitap var şu anda? Beş. Şu an beş var. Hayır üçüncü kitap devam ediyor hala bu sezon. Hı hı. Çünkü bütün bu ana ölümlerinin hepsi üçüncü kitapta oldu aslında. Ee, yani ben şu anda. Yani Red Wedding de üçüncü kitapta oldu. Kitabı... Ben daha biraz daha yakın Ay. zamanda okumuş oldum hiç altı Çünkü ben geçen sezon seyderken üçüncü sezonu, o bu sezon manyak olacak falan diye bekliyordum Tamam Ama bir anda mesela kitabın yarısını hı hı. çektiler, bitimler, geri kalanlar olmadı falan. Bir dahaki bölüme, bir dahaki sezona bıraktılar diye şey yapmıştım. Üzülmüştüm. Çünkü kitapta okurken. İşte Red Wedding oluyor, wow, şok yaşıyorsun falan. Sonra kitabı okumaya devam ediyorsun, tak ondan sonra işte bu Purple Wedding oluyor. Sonra bir şeyler daha oluyor falan, wow diyorsun ne oluyor lan? Yani hani böyle daha bir... Ama bir de aralardaki işte o senin dediğin gibi başka hikayeleri de bir yandan okuduğun için yani o kadar böyle yakın zamanlı veya çok üst üsteymiş gibi gelmiyor. Daha böyle dolu dolu geliyor yani. Bunda bir anda böyle olunca, o yüzden beklemiyordum belki bir anda Çünkü olmasın diye. E, e, yani kitap olarak düşündüğünüz ama bu noktadan itibaren aslında hani hikayesi çok kısalan karakterler evet, var. Evet, bir tamam. anda tık tık tık tık diye gitmeye başlıyor çünkü. Yani bu karakterler üzerinden devam edecek olurlarsa hani 5. kitaba kendi zorunda evet, kalın. kalınan hikayeler yani var. 4. kitap, 5. kitap hepsine geliyor. Çünkü mesela 4'te olmayan karakterler var. Aynen. Mesela 4'te eğer hatta dördüncü kitaba gelecekse o karakterleri de burada tanıtmaya başlaması lazım. Tabii. Yani şimdi Ki de, bir anda böyle karşımıza çıkmasın adamlar. Hani bize pek koymaz e, Hani kitabı bilmiyorsanız eğer kitap şöyle gidiyor. Karakter karakter gidiyor. Evet. Yani aslında Hep şu anda... Karakterlerin gözünü alınacak. Yani aslında bakarsan hani Ned Stark'ın olduğu birinci sezon. Yani Ned Stark, haydi ben şey kralın kolu oldum diye... Güney'e indiği nokta ile şu anda işte köprü arasında hani gerçek zamanda ne kadar zaman geçti aslında yani bir sene bile bir sene falan geç, geçmiştir bir en fazla en fazla tamam mı ama bunu herif beş <gülüyor> dakika anlattığı için ya ben özellikle zaten hani benim hani duyduklarımdan mesela 4. kitap kimseyi sevmiyor. Kimse sevmiyor 4. kitabı. Yani çünkü bir anda ana bütün üç kitaptır okumuş olduğum ana karakterleri bir anda bir kenara koyup sonra ve sıfırdan hiç o mu e, görmediğin duymadığın karakterleri anlatıyor olması ve bile aslında birazcık da minor yani arka plan yani ya ikinci plandaki karakterlere odaklanıyor olması hı hı. böyle biraz mesela benim okurken çünkü bir de üçüncü kitabı öyle bir yerde bitiriyor ki hani aslında üçüncü kitabıma devamını istiyorsun bir okumak istiyorsun bir anda araya böyle 600-700 sayfalık adı sene 80'li yıllar saftasından 1000 işte ne bin 900. Ha yani. öyle bir şey sayfalık. Ee, bir evet. e, baş, o anda olan bitenlerin başka yerlerde olan biten şey paralel zamanını anlatan bir kitap çıkıyor orada ya. Ya bana ne ya falan diyemiyorsun yani. Bu da evet, tabii yani öyle sıf e, belli başlı karakterler için kitabı okuyanları varsa filler gibi geliyor Ya evet. hani böyle eski Eski sayfalık. Aynen <gülüyor> Eskiden bir de şey vardı ya. Hani böyle kitaplar vardı, Macera Adası kitapları. Hani <gülüyor> işte şunu seçiyorsan üçüncü sayfaya git, bunu seçiyorsan on beşin sayfaya git <gülüyor> sanki gibi. Yani yemin ediyorum bazen kitabı öyle okuyasın geliyor kitap serisini. Aslında eğer Tyrion okumak istiyorsan on beşinci bölüme git <gülüyor> falan gibi öyle. Hani öyle kitabı öyle okuyup sadece Tyrion okuyup, sonra oturup başa sadece dinlemle okuyup falan gibisinden evet. e, yapası geliyor bazen insanın. Neyse, burada da e, dediğim gibi biraz sanki erken gibi geldi bana. Ama deden ki adamlar e, bayağı bir şey herhalde yapmayı planlıyorlar. Nasıl sıkıştıracağız, nasıl anlatacağız diye düşünüp bir anda biraz bazı şeyleri hızlandırmışlar gibi gözüküyor. Tabi bir de hani geçen bölümde de konuştuğumuz gibi çocukla eşek kadar oldu ya. Evet. Onlar da büyüyorlar. Şey, evet. Bren, Bren nasıl olmuş yani? Ne? Evet. Bren bildiğin. Burnu Harry falan Potter. çıkmış herifin. Herif olmuş yani. Aynen erkek olmuş. Kaş göz. Her Harry Potter olmuş yani. Aynen, aynen. yani <gülüyor> filmin Mesela şey çok komik değil miydi ya? Harry Potter'da. Yani güya... Yani böyle gözlüklü, ufacık kaç, tipti. Ufacık tipti. Tamam mı? Fileton Ses değişti, se, bilmem se, ne oldu. Son filmlerde herifin sakalları var böyle Bir de az buz kıllı değil mi o herif? Ha? Evet, fena değil. Fena Fakatın değil yani. Kağıtlı gözlü, gözlü böyle baya. Ben şimdi bu çocuk mu yani? Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yani işte Sansa da mesela işte... Onlar demişti ya kilolanmış falan diye. Hayır yani. Şöyle bir şey olacak diye korkuyorum şimdi. Çocuklardan bir tanesi evlenecek çocuk gibi. Şey. <gülüyor> Gerçek hayatta böyle hamile çıkacak. <gülüyor> Prodüksiyon olacak falan. Anlaşmaya almışlar. Çocuk yapamazsınız. Yani ne bileyim. Şey peki. Yani sezon sezon çek, çekiyorlarsa bunları. Yani her sezinde bir sezon daha. Dördüncü sezonda. E şimdi bir şey, şey oldu bu arada. Beş ve altıncı sezonları da sipariş etti HBO değil mi yanlış bilmiyorsan. Ya 6 ve 7 yeyim mi bari sette? Bilmiyorum. Öyle bir haber çıktı hemen ertesi gün. İlk gün ilk bölüm yayınlandı. Ya etmeyecek miydi sanki? Ya edecekti başta işte ilk bölümünden. Aa millet hmm. manyak gibi seyretti. Hemen ardından geliyor haberler. Evet. Çok seyredildi. Hemen yeni de biz istedik falan diye. Ya sonuçta bunu devam ettirecekler öyle gözü. 7 şey. sezon falan gidecek bu. Yani ee, sezon gidecek belki de e, kitap şeyde bitmeyecek. E, ya da ayıracak belki, kitap bakit diziyi. Bir kitap e, şey yani Walking dizilerde dönüş. bitmeyecek belki. Ondan sonra... Bir hani de film çekecekler, yani Joffrey'i çekecek Neyse şimdi ikinci bölümde yere dönersek. Dönerim. Tamam, Joffrey öldü. Çok da güzel oldu, mor ardı böyle. Evet, Hayla Aydrak. Böyle ağzı yüzü dağıldı. Ee, öldü gitti. Ne oldu? Bu olay Tyrion'un üzerine kaldı. Evet, Tabii ki. evet ben ee, sakinimle. Ve yani bu herifin zaten çektiği, yani adam ondan sonra şahtı, ne oldu? <gülüyor> Şahbaz mı <mıydım> onu dedi? <gülüyor> Yok öyle demedim, başka bir şey derler de. Herif yani o kadar önemliydi, önemli bir karakterdi. Hani çok Joffrey'i tokatlayan ağası bir karakterdi, o da özgüvenli bir adamdı. Bir anda yüzüne yediği şeyle, darbeyle aslında, sınırı, yaralı bir adam haline geldi hakikaten yani. Hani maddi ve manevi olarak gelip yara aldı ve en ezik adam olan bütün şeydeki dizideki karakterlerden birisi Yani işte babası dönünce babası da yani. Evet. Halbuki Elif işte adamın en iyi oğlu o yani. Ben <gülüyor> düşünürsen adamın en en iyi oğlu derken burada Serseyi de oğlumdan saydım. Tabii Cem yani <gülüyor> saydım onu da. Sen saymaklardın <gülüyor> <lazım. gülüyor> Serseyi ile. Anladım. Ama hani, Elif'in hakkında en iyi şeyler ya. En böyle politikayı bilen. Ne bileyim Savaşı bile artık bilen. Yani. Tabii canım. En dışladığı adam, aslında en iyi evladı. Yani. Ee, ama hala böyle Elif'e cüce muamelesi yapması çok hakikaten rahatsız. Yazık lan. Ya şimdi, tabi e, cüce muamelesinden öte, onu ısırma geçeceğinin başka bir sebebi var biliyorsun. Nedir? Babasını, zeymeti. Yani, ha, annesinin annesi, ölmesine neden. Ölmesine, ölmesine neden. Evet Doğru, de şimdi, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar, yani bu kadar... Bu kadar olayın olduğu bir kitap ya, dizi, tamam mı? Aha. Bu kadar sığ bir şey, ee, neden? Bana böyle biraz rahatsız ediyor yani. Hayır, yani senin sığ... annenin annen senin yüzünden öldü, seni öldüten sevmiyor. Ulan... Ya, sığ değil çünkü e, aslında şey... E... Hayır, şey açısından sığ diyorum yani hani çok Freud yani böyle <gülüyor> şey bir anlam hani... Da, bu kadar high fantezi bir hikayede. Ya Nedenin işte bu kadar high falan basit yani olması bu, komik değil mi? Bu e, orta çağı politik e, tamam kumanı, ama sonuçta içerisine şey soktuğun için, büyü ve, büyü ve, e, soktuğun için büyür büyür ve ejazları soktuğun için hayfanteze gidiyor işte. Yani giriyor da girmiyor yani. Hayır ama yani neyse sonuçta e, komik gelmiyor mu? Yani onun diğer tarafta kız üç tane dragon üstünde oturuyor. A, sonra... Ya ona bakarsan. Şey... Bu adam burada diyor ki senin annenin yüzünden, annen yüzünden öldü. Ya ona bakarsan bak şey red, red Wedding sana kız verecektim kızımı almadın al sana bıçak. Ama o daha anlaşılır bir şey abi. O Hayır. çünkü o herifin zaten doğası o. Yani o zaten manyak şey abutul bir tip zaten. Hayır o da mesela aslında baktığın zaman çok komik bir şey çünkü adam önüne girerden kesinlikmiş. Ee, zibilyar tane çocuğu, zibilyar tane de torunu var. Ben bu çocuklarla ne yapacağım diyor. İşte sağ sola şey <gülüyor> evlendirip tamam gitse da, muhabbeti yapıyor. Tamam onun mı? ama şeyini kuruyor yani. Bütün gidişat boyunca. Artı Elifler ondan sonra önemli bir yer tutuyorlar. Adam zaten ondan sonra şey dikkat edilmesi gereken bir herif. Sen ona yamuk yaparsan o da sana yamuk yapıyor yani. Hani o ortaçağ siyaseti şey dediğinden içerisinde oturan bir şey o. Ya, Bunun için oturmuyor. Hayır ama bu şey bir anlamda eee e, Tywin karakterini birazcık da şey, e, nasıl desem? Aile ismi önemli. önemli. Aile, aile ismini önemli geç şey insan kılan bir e, şey. Çünkü herif şu ana kadar böyle tam textbook, e, hani e, pis politikacı nasıl olur, olunurun şeyi... Aynen, herif politikacı olmaktan çok yani, mantık abidesi. Tamam, yani işte, direkt kafa kullanıyor, aynen. duygu sıkıdır. Ama işte onun işte arkasında duyguya gidip de diyorsun ki annemi işte Onun ölümün. arkasında bir insancılık bir öge katıyor. Ya orada tabii annesinin ölümle neden olmasının dışında onun filmin güce olması da var yani yani önemli. Çünkü e, aile haline ismimi sen mi koruyacaksın diye yani. Ya yani yani. senin gibi çirkin, suratsız, tipsiz ondan sonra bir şey ne derler? Bir Güce şey. mi benim Deniz'tir adını taşıyacak diyor yani. Ya şimdi e, hani biraz Onun da şey geçmişte başladı. Jamie olsa, Jamie yakışıklı, tabi tabi, güçlü, ama aynı idare... zamanda kızınız arkadan. <gülüyor> o ayrı. Onların ikisi onların. <gülüyor> <Evet>. Ya <gülüyor> en ses. Bilmiyorum e, ama sonuçta tabii, ensest, kabul edilebilir bir şey e, bu e, high fantasy dünyasında. <gülüyor> ona bakarsan çünkü e, şey geleneği var yıllardır e, Westeros'ta. O artık öyle. Tir, yani işte böyle ezik olması tabi biraz böyle in, in, canımı acıtıyor yani abi. Yani şimdi canını acıtıyor çünkü aslında... O kadar ezdi bir de bölümde. Bu bölümde mesela. Yerifi nasıl ezdi hakikaten? Onlusu çağırdı, laf soktu bilmem ne. Hoş de güzel laf sokuyor ama yetmiyor yani. Böyle bir laf sokuyor ki bir de kral tabi olmasından kaynaklı. Ama mesela daha önce babası böyle biraz savunuyor yine Thierry'ini ama şimdi hiç savunmuyor. Ola sinnet almayacak. Yok değil. ama hani krala karşı e, daha önce de Geoffrey gıcık olayı yapıyordun ya. Hani biraz bir laflar sokmuştu. Ondan sonra... Otokatı yedi ya, o otokatın acısını Evet ortamadım. ya, o acısını unutamadı ama ne güzel tokatlıydı. Şah! Ondan Çok. sonra tekrar buldu şah! Bir tane lafı, elini tersi de koydu ya. Bir tane önde bir tane. Oğlum sen asıl bundan sonra olacakların da biraz... Oh, ah, ...diyeceksin. Bundan sonra ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu, yani şöyle diyeyim. Belki de Çünkü dinleyenler de heyecanlaması açısından. Joffrey'nin ölümü hı hı. bence hiçbir şey. <gülüyor> yani Joffrey'nin ölümü hiçbir şey demiyor. Yani, yani. O da, daha olacaklar düşündüğüm zaman tabii. hiçbir şey yani. Tabii tabii. Yani, Bundan yani sonra ben, olacaklar. Bence çok daha etkili yani tokat gibi. Tabii. Yani biz mümkün olduğu kadar spoiler vermemeye çalışıyoruz. Evet. Dinleyiniz diye. Ee, ama şeyi, e, sahnelerine. Şimdiden hatırlamanızı aklınıza kazanmanızı istiyorum. O hmm. ee, burnle mesela Sensi arasındaki muhabbet. Evet. O önemli bir muhabbet. O burnun özellikle evet önemli. O burnun da ne mi? Şundan da geliyor. Dördüncü ee, kitaptaki hikayelerin de aslında bir kısmını kapsıyor yani. Şey ne diyorsun? Bu mesela ikinci bölümünde içinde... mesela kral, kraliçe olarak hitap etmiyor artık Elsa'ya evet, evet. çünkü, çünkü, çünkü. yeni bir kraliçe mi? var artık. Aynen. Ama yani şey de o Highgarden'daki kız kraliçe olan adını unuttum. yani ee, iki sırasında tip var ya. Evet evet hatırlamıyorum ben şimdi adını. Ee, o da bağımsız öndekiymiş <gülüyor> ki. Hayır bağımsızlıktan çok çünkü bak, evleniyor, koca ölüyor, evleniyor. Belek bir demişti oğlum. Evet. Tam Black Widow e, yani. Evleniyor koca ölüyor, evleniyor koca ölüyor. Stannis <gülüyor> öldü, bu öldü. Sen de sormadın lan. E i̇şte Stannis diyorum. Karıştırın e, şey, e, diğeri, Rennie. Rennie öldü. Bu bölüm, ikinci bölümde şeyden mesela hiç e, sahne görmedik. E, Arya. Evet. Arya yoktu Fact mesela King. ikinci bölüm. <gülüyor> Fuck the King. Fuck yoktu. <gülüyor> Fuck yani, Arya mesela bu, bu sezon, yani bu bölümde yoktu. Ee, ikinci bölümde. Bu bölümde yine birazcık Brand ne vardı? vardı? Brand gördük. Ee, evet. onun işte yine kurt varb var, olma olayları. Evet. Onun mesela şeyi inmişti. Şey güzeldi işte. Dorsa geldi. Evet. Eee ağaçtan. E gel. Sazı niye gelmedi? <gülüyor> ee, konuştu. Ağaç fıstığı falan çok güzeldi. Hı -hı. Bayağı iyiydi yani. Ee, o işte bakalım ne olacak. Ben aslında çok onu merak ediyorum. Tabii o o hikayesi çok yavaş gidiyor. Ama yani bakalım hızlandıracaklar mı? Yani Branley hikayesi çok yavaş. Yani şu, an, yani şu an isteseler mesela Dorne'ı falan atlayıp tamam mı? Direk 5'li kitaba gelebilirler. Aynen yani, gelebilirler. gelebilirler. Gelebilirler ama Dorne'da merak eden insanlar vardı bence. Ulan bu şeyin Westeros'un güneyi yok mu lan? Falan <gülüyor> diye. <gülüyor> şey, <gülüyor> bir başka yine ikinci bölümde olan olay. Olmayan olay. Olman değil olan Rick ve... Evet şey Bolton'un piçi muhabbetleri vardı. Ya o 2'nin Bolton'un piçiyle o şey eee 3 tanesini tanesini ben kitaplardan hatırlamıyorum. Belki e, yakın zamanda okuyan bir, birileri varsa hatırlatır o belki. E, ben ben Rick olayını ben hiç Rick olayını hatırlamıyorum ya. Yani Bu, kafa gitmiş yanlış okumuş. Oğlum ben oralarda çok sıkılmış <Gülüyor> daha daha atlayan, sonra, atlayan, atlayan. olabilirim. Daha tıyonu atla atla gıcık olmuş olabilir mi yani? <gülüyor> öyle. Sonra Rick Karambol'a gitmiş o birer ilk taraf ama Tion'un rey olması çok üzücü olmuş lan böyle bir adamın böyle tipi kaymış ya. Evet. Yazık oldu ona da. Yani hiç korumanlarında ne kız kardeşlik korudu ne babası korudu ne pek onlarda. Ayrım born, ayrı born. bornlar öyle. Ayrı ee, Bunlar öyle ama oğluna ihtiyacı olacak işte. Yazık. Ayrı öyle. Ona yazık oldu. Şeyli vardı. Stanis sahneleri vardı. Ama onu da uzatıyorlar yani, abi. Stalist sahnelere adam bir an önce duvara gitmesi gerekmiyor mu? O kadar çünkü bir önceki sezonda biliyorsun okuttu işte duvarda size ihtiyacınız var gitmelisiniz evet, falan dedi. Evet. Hala adam yakıyorlar. <gülüyor> yani gidecek kuzeye. Ha, bir de sonunda. bir de şey mesela biraz rahatsız etti. Ee, Karısını gösteriyor, gösterdi mesela. Hı hı. İşte kızı göster, kızını gösterdi. Hı hı. Yani böyle mesela çok az dizi boyunca, yani dizinin bu 4 sezonu boyunca diyor kişi. 3 sezon boyunca diyelim hadi. Hı hı. Çok az gösterilmiş olan karakterler var ya. Evet. Bir anda böyle karşınıza laap diye çıkartıyor tamam mı? Ve senden onun kim olduğunu hatırlamanı bekliyor. Ve bu dizinin en gıcık olduğum tarafı aslında bu. Yani, ki, kitabı okumadın ile. Anlıyor bu, bu kim dersin? Yani ne yani, orada wife wife demese, anladın mı? Böyle, karım, falan bir şeyler, muhabbeti yapmasalar, yani böyle insan kafada oturmuyor hakikaten. Şaşırıyorsun anladın mı? Yani hiç kitap okumadın, okumamış bir insan olun düşün. Stanislav biliyorsun, o Melisandre'yi biliyorsun, yanındaki onun sonra on yıldan biliyorsun. Bir anda bir tane kadın teki çıkıyor, oh iyi oldu bunlar yandı falan diyor. Böyle. Sen kimsin ya? Karısıymış mı şey? Ben yani. hiç, hiç şey yapmadım. Hayır karısı kitapta da ya. ezik de. Hayır hiç yabancılamadım yani. Bilmiyorum, bana bana çok şey geliyor. Direkt Ters geliyor yani. Böyle bir anda çok az gösterdiği ya karakterde aslında, John diye çıkartmıyor. Yani onu onu George abi yapıyor. Çünkü e, kitapta da yapıyor mesela. Çünkü yani senin mesela büyük ihtimalle Rick'i karıştırmanın sebebi o. Yani Tion'u olarak okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Ondan sonra Tion'un e, bir sonraki Tion'un e, şeyini bölümünü Tion'u yazmıyor, da Rick yazıyor başlarına. Dion ama şimdi onu şey ama seni ama mı seni hatırlaman lazım kitaplarda ama yani kitaplarda şey e, Tristan'in karısının kendi bakış açısından bölüm yok ki Tristan'in kendi karısının bakış açısından bölümü yok ama bu sahne var kitapta. Hay tamam bu sahne olabilir de işte ama yani kitapta bile e, aslında işte karısı kızı e, bir tane işte şey var bir çocuk var aslında bunun bölümü evet. Mesela o şey daha var yani onları okurken Moonboy'u o karakterleri bir gördük Hiç yani. görmedik abi Moonboy'u. Görmedik mi daha? Ya yani Moonboy dediğimiz şeyi bir tek şey yaptılar Şarlatan işte. Şarlatan mı açtık yani Moonboy diye. Moonboy ama aynı zamanda oldu değil mi bu? Neydi o Moonboy ya? Bilhaka. Moonboy şeyin Şarlatanı işte. Ee, sen iseniz Evet ama o şey olan bir çocuk değil mi? Denizden denizden bir şekilde bir yerden buluyorlar da. Evet. Bir şeyi var ama bir sanki Boyle Bulan tarafı yok. var sanki. Bulan tarafı yok ama sadece şey e, denize düşmüş aslında boğulmuş ama sonra da işte aslında boğulmamış ama kendi işte denizin dibindeki bir medeniyeti bulmuş keşfetmiş gibi konuşan sürekli işte bir e, şey şarlatan o e, hani kızın sürekli yanında yani. ama hiç Sala o mesela ortalıkta bir... yok. Onu biz hiç görmedik. Hiç görmedik sanırım ben de hatırlamıyorum. Yani böyle şeyler var işte. Mesela bak şimdi hiç göstermemiş olamayın. Bir anda cart diye çıkartabilen adamın boyunu. Ve yani onu sen anlarsın ama o kitap okumamış olan adam anlamaz. Bu kim Yok, der Yok yani. diziyi ilk defa tanışıracaksa ona adam gibi bu şu durum budur derler. Ama Ama <gülüyor> bunlar doldurdu. Kitaptaki gibi diyor bazı şeyler. Neyse ama o beni Verin'i rahatsız ediyor. Yani bir, kere, bir de şöyle bir şey, şu yüzden rahatsız ediyor. Yani... Stannis'in hikayesini şey Aslan yapıyorsun. ki zaten. Hayır, hayır. İsteriş'in hikayesini baltalıyorsun, anladın mı? Yok, aslında baltalamıyor çünkü... E, hani Kızını tekrar tanıtıyor olması şeye de giriyor. Bir noktada. Royal Blood olayına da. Aa, onu bilemem ama o Royal Blood olayında diğer çocuk kullanacaklardı. O çocuk ne oldu? Ya, o çocuğa ne oldu? O çocuk da ortalıkta yok. Mesela şeyin, ee, piçi. Evet. Evet, evet. Abinim piçi mesela, o da bir anda getirdiler. Yok kayboldu gitti. Sürük, sürüklendiler onu. Sürüklendiler. <gülüyor> çok sürüklendiği bir dizde. <gülüyor> sürüklendiler ama ondan güya ejderhalı uyandırmak için faydalanmayacaklar mıydı? Hani Stone ejderhalı muhabbeti falan vardı ya. Neyse ben anlamadım. O da mesela yok. Onu da bir anda çıkartabilirler tekrardan. Böyle bir kaybolup gelen karakterlere gıcık olur. Özellikle bu kadar çok karakterli bir dizide. bir şeyin kaybolup geri gelmesi dikkatimi dağıtır. Yani ee... neyse bunlar işte hani bu bölümde evet vardı başka ne vardı bu bölüm ikinci bölümde şey bölümde aslında düğün ağırlıklıydı düğün işte. ağırlıklıydı ee... kılıç ha, hediye verme muhabbeti vardı babası işte diğer kılıcı şey hediye etti cüfkiye evet anası bu bizimki Tülin e kitap hediye etti falan. Bir yanında o kadar akıllı adamsın yani o, o gerideki adama Ama o işte o, ama işte o şerefsizliğine yaptı işte. Adilini yapıyor hani oku da adam ol ha, tadında böyle yani Ben Yani şey birazcık da uysallık beklersin orada oku da adam ol demezsin de iki tane böyle şey altın altın bir şey verirsin. Hani en azından şey e, göze batmasın anladın mı? Ya ama işte bunlar da böyle laf sokuyorlar ya. O da kılıç kitaptan kesinlikle mi <gülüyor> Kılıç kalemden kesinlikle Yani ama ben mesela şöyle bir şey de var. Ben mesela kitaptaki o hilye verme sahnesini mesela daha farklı hatırlıyorum. Yani mesela sanki daha ihtişamlıydı ve, veya işte o kılıcı verdiği sahne mesela daha böyle... Geoffrey için önemli yani. Hani da sanki daha önemli bir şey. Burada böyle kılıcı aldı hey! falan filan. Yani biraz daha etkili yani, bir sahneydi sanki Tabii yok. çünkü aslında dizi boyunca da valerian stil muhabbetini çok fazla yapmıyorlar. Evet. Yani o işte... Çünkü hani, daha önemli bir sahneydi yani. Hani, çünkü kitapta birazcık daha hani senin dediğin high fantasy ögesini oynamak için işte aa işte böyle güzel kağıt. Evet. evet. Böyle dünyada az kalmış metal bilmem ne, kimse işlemeyi bilmiyor. hani Onun üstüne çok ıı, değilliyor. Ama... Burada... Yani. Burada hediye ederken çok böyle basit kaldı bence. Yani. Valerian stilmiş falan. Kim takar? Valerian stil. Ha. Evet. Hani baktığın zaman da Valerian stil olduğunu anlaşılır. Bir değil de değil mi öyle bir şey var. Çünkü kitapta böyle bir hafif sonra bir farklı bir gıvillikten, bir mavilikten falan bahseder. Tabii tabii. Ice'ın mesela hafif ama bir şey yaldızı mı var evet, diye. Evet. İşte bu Aa, şeyin, e, işte. bu hediye ettiği iki kılıcın da üstünde hafif kırmızımsı bir ışık olması gerekiyor sözde normalde. Ee, çok etkileyici bir şey değil de. Evet, hani adam da öyle çok böyle şey hani işte bu da benim hediyem diye attı verdi gibi. Aynen, on gibi oldu. Çok basit kalmış. Meğer işte ama normalde işte şey e, bu. Casterly rakın bir valerian kılıcı olmadığı için o hayatı boyunca Aynen. içindeki ufkışı herifin. Aynen. Yani o sonunda işte bizim de ailenin bir e, valerian steel e, kılıcı olacak diye böyle bir gaza gelmiş olması Gerekimli. gerekiyordu. Ama yok ortada bir şey olmadı öyle. Yani. Evet. İşte bol bol tabi düğün sırasında hem e, ölen daha önce ölenlerle bal geç, geçilen gösteriler yaptılar. Sigurd çıktı şarkısı. Sigur <gülüyor> şey, nasıl gelmiş Westeros'a? Para attı yüzler. Para attı sıraplarına. Ondan sonra... E, işte Cüceler çıkardı, şeyde dalga geçti. Aha. Hem Sansa'ya güzel çaktı. Evet. Hem de ondan sonra Tyrion'a çaktı. Yazık ya. Şimdi Ned Stark'a üzüldüğüm kadar başka hiçbir şey üzlemedim herhalde. Yani Dizi için mi söylüyorum yani? Ned Stark. Ned Stark, bir de o kurtlara üzülüyorum ben. Yani. Aynen. O Dire Wolf'ları çok güzel görün yani. Şimdiye kadar ölmüş olan Dire Wolf'ları kimse anmıyor. Şu ana kadar... Ee, aslında kaç tane Dire Wolf'ları öldü ki? 3 tane falan öldü galiba. E Robb Stark'ınki öldü. Robb Stark'ınki öldü? <gülüyor> evet. Eşe'inki öldü. E, Arya'nınki öldü. Arya'nınki ölmedi. Ha Pardon Arya'nınki ölmedi ama Sansa'nınki mi öldü? Sansa'nınki Sansan öldü. <gülüyor> Ondan sonra e Jon ki duruyor. Duruyor. Oren'in ki duruyor nerede kim bilir. Ha o kaçta gitti? Eee Rikon'unkiyle Rikon'unki şey, ne oldu? Bren'in ki duruyor işte. Rikon'unki Rikon'la birlikte. Rikon'unla birlikte. Rikon'da görmüyoruz ki doğrudur, nerede olduğu. Rikon'la Rikon'u kitapta da görmüşsük. Ki. Rikon'la kayboldu gitti. Ha. Onun ayrıldığı mıydı? Ayrıldı. O diğer işte. kadınla meyve <gülüyor> ayrıldılar değil mi? Evet. Eee Rikon'unki nun nerede oldu? Rikon'u bir yerde tekrar görüyoruz galiba ama hatırlayamadım şimdi. Kaç tane yani. Darewolf vardı ya? Beş tane. Tabii. Eşeğin de Darewolf'u yok muydu? çocuklar için bir tane. Çocuklar yok. için bir de Ned Stark için Bütün, evet, Bütün e, Stark e, çocukları artı Jon Snow için vardı. Jon Snow, Sansa, Arya, Bran, Rikon. Rob, Jon Snow, Sansa, Arya, Bran, Rikon. Altı tane var. Altı tane var. Bir i̇ki kız. Dört erkek. erkek, ikisi gitti. İkisi gitti. Ha. Şeyde ha ikisi gitti yazık oldu ya. Üzülüyor Daha, daha demek para demek oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Görsel efekten yuttuk dedi. Evet. Evet. Başka ne önemli olay vardı? İşte şeyin olayını geliştirme yapmaya çalışıyorlar, ilerletmeye çalışıyorlar. Ee, Green, Briden. Ha. Yani evet. Lady Brennan. Evet. Brennan'ın hikayesini ilerletmeye çalışıyorlar ama o da böyle biraz ya onda niye bundan. niye yapmaya çalışıyorlar? Çünkü e, hani belki bir, ikinci bölümün sonunda e, görmüşsünüzdür. Hani sezon 4. sezon ilk bölümde hani koleh şey, hediye eden full eee şey mi diyorsun? Joffrey'nin Şarlatanı. Ha evet evet şey geliyor Sarmış. O da ya. Davos, Davos Oyonnai. Neydi onun adı? Deli bir şeydi. Evet, Herif'in adını hatırlamıyorum. Kolye evet. hediye ediyor ya evet. ya. evet. Ondan sonra tabii şey muhabbeti, eee muhabbeti. Düğün muhabbeti oluyor. O düğünün sonunda aslında Sansa Sansa'yı kaçırıyor işte hı. orada. Hemen ben de gelin falan diyor. Orada bir ufak bir sahne var. Ben de gelin diyor. Daha kaçıyorlar onlar. Evet. Şimdi yani kime götürüyor onu? Veya nereye götürüyor? Nereye götürüyor falan filan muhabbeti. Aa, aslında benim hatırladığım kadarıyla kitapta böyle gelişmiyor. Kitapta benim hatırladığım kadarıyla kitapta düğünden sonra düğünden sonra değil abi. Ne oluyor biliyor musun? Gecesinde çünkü dua İyi. etmeye falan gidiyor. Hala şöyle bir şey oluyor. Kitapta e, düğün sırasında, tamam mı? Sansa diyor ki ben çok yoruldum falan, ıvırzım bir ayak yatıyor, o gidiyor aslında. Sansa çıkabiliyor düğünden yani. Burada çıkamadı ya, nereye gidiyorsun falan yaptı. Öyle mi oluyor? Sansa orada gidiyor, ayrılıyor, odasına gidiyordu. E, o sırada geliyordu, bu diyordu ki zaten düğün sırasında gideceğiz, muhabbeti yapıyorlardı zaten. Ya ben sanki... Şeydi ya yani Düğün sonrası sizi kaçıracağım gibi laflar oluyor. Düğün sonrasında işte dua etmeye gidiyor gecenin bir arası bu. İşte ama sonra bu olay olunca hatırladığım kayda adam hemen koşup gelin gitmemiz lazım bir an önce deyip kız Demedim. alıp gidiyorlardı ben daha sanki öyle hatırlıyorum. Gecenin bir vakti e, kaçıyorlardı gibi hatırlıyorum ama, çünkü ama Düğün, çünkü, düğün çünkü geceyi olmuyor muydu abi aslında? Burada gündüz yapmışlar düğünü ama. Bilemedim valla. Hatırlayamadım. Evet o da iyice, iyice balık beyinli çıktım. Gidiyor. Ee... Şeyde adını söyleyecektim. Ha şey olayından Brian of Tart. Of Tart'tan basındık. Onun da işte bir kendi hikayesi var ama onun bütün daha oturtamadılar. Yani o e, yine yollara vuracak kendine büyük ihtimalle. <gülüyor> Ipucu vermeyelim. Tamam. Ama şey muhabbeti oldu mu? Bir, bir şey var mı? Şey muhabbeti oldu tabii. Kızın serseğe gelip... Hani sen şeye aşıksın falan hava şeyi çekti ha? Ne? Jamie'i seviyorsun havası şeyi çekti ya. O da böyle şey yapamadı. İnkar edemedi falan böyle bir. Yani inkar edemedi de. Değil de. Ha, bu, ha. İnkar edemedi olayı. Böyle bir kaldı. Yani bence evlendirsinler, gitsin çocuklar. <gülüyor> çocuklar birbirlerini Yok beğenmiş. Aşıkları. Evet. Çocuklar birbirlerini beğenmiş. Pardon? Ee, Vize de kapalı. Ee, şey. Ee, <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ee, Neyse, ne diyorduk? Diyorduk ki. Ne dedim benim doğru. Çabuk çık sıkıştım ben ya. Nereye basıyor? Doldursana şunu. Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? <gülüyor> diyorduk ki. Diyorduk ki Bryan Bryan ne, ne olacak? Diyorduk. Bryan alt ne olacak diyorduk. Falah olacak bir şeyler işte. Artık Jamie Jamie, Jamie bakalım ne olacak. Zaten dedim ki bundan sonra böyle bir anda obusu bir sürü şey olacağı için. 3. bölüm. Peki şey diyeyim. Sence üçüncü bölümde ne olacak? Ya yani bence üçüncü bölümde Anadolu yakasına geçerler. Değil mi? Evet. Çünkü bunda hiç bahsetmiyorlar oradan da. Evet. Anadolu yakası Anadolu yakasına Anadolu yakasına gide Anadolu, Anadolu yakasına geçerler. Hani eee bir ejderha piram Bir piramit, biramit görürüz. Biraz ejderha görürüz. Biraz aksiyon görürüz. Biraz ya aksiyon. Görürüz. aslında ben Anadolu yakasına geçin ya. Şu duvara gitsek de duvardaki muhabbetleri görsek belki iyi şimdi isterim. Yani Orası duvarda daha, daha böyle bir, heyecan verici geliyor da. Duvarda bir... Yani orada da büyük bir olay bekliyor ama henüz bir şey yok. Daha orada büyük olay olacak yani. Evet, yani hmm. orada da inanılmaz şeyler olacak. En azından işte şu Stanis gitse o tarafa... Stanis gitmedendir büyük olaylar. Ya o ayrı, o ayrı bir şey. Jon Snow. You know nothing Jon evet. Evet, ikinci bölüm böyle geçti. <gülüyor> Abi. ama zaten baksana hani şey e, duvardaki olay var Anadolu yakası var. var. Ondan sonra işte dün sonrası şey var. Dün sonrası olay var. Hani Tyrion'ı şimdi ne yapacaklar? işte Öttürecek zaten bu, bu üç olayla bitirirler bu sezon. Eh yani hani. bence bu sezon. Ya zaten girmezler. şu dördüncü kitabı şey dördüncü kitap üçüncü kitabını tamamen olayları bütün olayları bitirseler. Atan yeter. Yani Doorne bu sezon 20 mayabilirler. Önümüzdeki sezon, girerlerse sadece Don gösterirlerse <gülüyor> sıkıcı olur. Sadece <gülüyor> Gökum. <gülüyor> evet. Ayrıca bir dahaki sezon sadece Don göstermene gerek yok ki başka olaylar da olacak Onları gösterecekler. Ne gösterecekler mesela? E bu 5. kitaptaki olayları gösterecekler. Ha bu arada şey daha büyük sürpriz <gülüyor> var bir tane. Var var çok var. Hayır yani. bu sezonda olacak garanti olan bir şey var. Tamam biliyorum, var. Onda diğer gibi bölümlerde kalacak. Yani... Şey, e... biliyorum ben, biliyorum sen şey yapma, sen yorma şimdi kendini. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten yemin ederim. Yani. Yemin ediyorum. Şu diziyi, ha. tamam mı? Hani biriktirip seyretmek varken biriktirip seydemizin tek nedeni spoiler. Dana gibi spoiler okuyan ve süper etkileyen bir dizi olması. Yani kitap okumuş bir insanı bile etkiliyor yani. Çünkü Dizi izlerken ne zaman çıkacağını, nasıl çıkacağını falan bilmiyorsun ve izlemek istiyorsun onu. Yani hani okuduğun şeyi görmek istiyorsun, nasıl aktardıklarını. Ama onu bile hani biri çıkıp derse ki abi sana kitap zaten, bu böyle oldu falan dese. benim kafam atıyor. Çünkü görmek istiyorum ama sen onu. Benim için de şu, sürpriz olsun istiyorum veya o anı o, o şeyi de sürprizmiş gibi yaşamak istiyorum yani. Hani ama piç piç edilebiliyor. O yüzden zamanda izlemen gerekiyor yani. Geoffrey öldü lan. Ha işte <gülüyor> zamanında izlemezsen ne alıyorsunuz? Spoiler'ı yiyorsunuz. Eee... Abi... Ne demişler? Gerçek bir şey yok. In the Game of Thrones, you watch or you get spoiled. <gülüyor> şey yapabiliriz. Eee... Evet, bu ikinci bölüm değerlendirmemiz aslında bu şekilde. Evet. Olabildiğince. Olabildiğince. Bir şeyleri açık, açık etmeden. Evet. Ee, yani zaten bak... 4 bölüm. Yani 4 tane olay olacak bu sezon. 4 tane olay kaç bölüm kaldı? Ee, 8 bölüm 8 bölüm. Işte. 2 bölüm de bir. <gülüyor> Yani. Bir şeyler olacak göre Evet. Ondan sonra bekle bir sene. Bekle bir sene daha. Ölme işi mi? Of hakikaten ya. Yani. Bunu birlikte çekmediler değil mi 5. sezonu? Yok. Da. Öyle bir şey Keşke böyle mesela sene ortasında böyle mini web episodes yapsalar, değil mi? Hani ne bileyim. Mesela orada yeni karakter tanısalar. Marvel's Beş Agents dakika. of... Ha, one shot yapsalar. <gülüyor> Agents of... E, şey... <gülüyor> best best of. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim, one shot, one shot yapsalar mesela. Ya aslında ne bileyim, şey yazıyor biliyorsun, e, novellalar yazıyor. Ha, biz Şeyden öncesini anlatıyor. Evet. Bu Winter is Coming evet, olayının evet. 70 sene ya da 3 mesaj öncesinde iyiyse onları falan anlatıyor. Yani onlara girilebilir... Yani dizinin dizisi. Dizinin dizisini yaptım. <gülüyor> hani o şey için yapmışlar da ilk seferinde. Water Star Galatica'yı dizi olarak çekmeye başlamadan önce hmm. böyle mini episode tarzı bir şey yapmışlar hatırlıyor musun? Evet. Sonra hani tuttu falan bir, he. Sonra bir diziye çevirdiler. dizi yaptılar. Aslında hmm. birazcık bir mini seri tarzında bir şeylerle araya doldursan... Yani iyi olur bence. Yani hani sıfırdan karakterler için diyorum. Hmm. Ne bileyim işte mesela doğrunda gösterecek karakter veya... Işte o tarz şeyler için böyle... Ara mini episodlar yapsa Hani bizde en azından... Bir bu şeyi bekleyene kadar... Böyle biraz kendimizi... şey ediyoruz. Ta oh, evet, evet. Tahmin etsek diyorsun. <gülüyor> ya ben onu bunu bıraktım da yani bu sene kitap çıksın da. <gülüyor> Daha ben kitap bitirmedim ya. ya. çünkü... Bugün baktım da şu ay kadar okumuşum. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> ay ayıptır söylemesi. Bu herif yarın öbür gün duşta düşer, belini kırar da. Tamam. Ya. <gülüyor> böyle mal gibi. Hakikaten kalabiliriz yani. O zaman bence kendini kullanmasın. <gülüyor> Yok ya şey e, yani, tamam e, kitap olarak çıkmış, çıkmış değil ama sonuçta hani adamın yaptığı açıklamaya göre hani yazış tarzı mesela şey zaten karakter karakter gittiği evet, için evet. şey diyor hani ben bir kitaba bitirdiğim zaman zaten ikinci kitabın malzemesinin yarısı zaten içinde yani. oluyor diyor. Hani birileri editöre girer işte manuskriptlerden şunlardan bunlardan derler. Bence, bence. Zaten yapımcılara kitabı tabii, nasıl tabii. bitireceğini falan söylemiş. Ha, Hı. Yapımcılar biliyormuş kitabı nasıl e, İyi ya o zaman en kötü ihtimal yapımcılar falanlar ha, yani. Hayır şimdi bir şey var. Ben oturup böyle 1000 sayfalar kitap yazacağına, yaz abi 500 çıkar 500 500 500 500 ver. Yani sırf 1000 sayfayı dolduracağım diye zaten bazı yerleri uzatıyorsun sizden oluyorum. Ondan sonra... Yok ama bin sayfa dolduracağım da yapmıyor ki onu. Abi yapıyor, Bariz bazı yerler çok uzatıyor ya. Yani. Anlatıyor böyle, anlat sürü. Yok işte ben tasvirler, tasvirler Tasvirlerini seviyorum ya. Yani. Bir kasıyor biraz yani bazen böyle okurken kasılıyorsun, tamam. Yani ben seviyorum tasvirlerini. Uzatıyorlar yani. Evet. Zaten böyle. Game of Thrones. Yazdı bu arada bir şey diyeceğim. Sadece dizi izleyerek geldiyseniz bu zamana kadar, Hı. öncelikle tebrik etmek lazım. Yani merak et, o kadar da merak etmeyip kitabınızı hiç okumadıysanız. Yok ama yani... Ama bence kitapları da dönüp okuyun. Evet. Ha kitapları dönüp okuyup demişken ben şeyleri bitirdim. Ee, daha doğrusu şey, e, Foundation serisinin, orijinal seriyi bitirdim. Haa. Ee, Prelude'u okumadım. Bir de şey okumadım. Overload'u okumadım. Şey geçeyim diyorum. Enders Game'e geçeyim diyorum. Geç Enders Game'i nereden buldun? Daha bulmadım. Ha bulursan bana da ver. Ben de okumak istiyorum da. Ee, Enders Game'e geçeyim diyorum. Ama onun öncesinde mu bitirsem diyorum. Abi. <gülüyor> Bence Doğru. sen Enders Game oku. Enders Game'e geçeyim değil mi? Dününün boş sonu yok ki. Ya Dune, yani bir orijinal Dune okuyacağım ondan sonra devamını okuyup okumayacağıma karar vereceğim işte. Çünkü belli bir 2. ciltten sonrasını mı ne oğlu mu ne yazıyor değil mi? Vallahi Öyle bir şey. Ben hiç bilmiyorum. Dune tarafında tek bilgim mı sınırma. Hmm. Yani Dune... Bir de oyunun vardır. İşte şey, şey, Real Time Strateji o yani. RTS. Evet arkadaşlar bu balkon, balkon keyfi, keyfi Game of Thrones versiyonunda ee... on pişteki babaya tam kapatırken spoileri verip <gülüyor> son son saniye spoileri yap spoiler açık, açık, açık etmedim evet. ee, ha bir şeyden bahsedebiliriz neden bahsedebiliriz şimdi biz geekler olarak Hı. E, YouTube tarafında da belli başlı çalışmalar yapalım. Evet. Düşünüyoruz, istiyoruz. Bunu zaten da uzundur arzuluyorduk zaten. Evet. Ee, bununla ilgili bir şeyler yapmaya başladık. Başladık. Ee, benim zaten bir tane ilk denemem vardı. Belki girip gördüyseniz White Star oynama Magite. Evet. Yani oyun oynayıp inceleme kol, kolundan da yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Figür. Figür tarafında da hani ufak tefek videolar başlayacağız. Evet, başlayacağız. İşte ilk videomuzu, hatta işte bu hafta yayınlayacağız. Evet, herhalde bunu duyduğumuzda yayınlanmış olur diye. Adı da? Adı da? Geek Ganimeti. Geek Ganimeti. GG koy Goygoy. Geek Ganimeti olarak veriledik. Böyle ufak, kısa videolar aslında bunlar olacak ve tadımlık yani e, bir şeyler yapacağız daha sonrasında e, daha büyük hale de getirebiliriz bakalım gösterecek yani, zaman gösterecek onu şimdi şunu da e, bilmekte fayda var tabi e, video çekme bizim işimiz değil değil evet yani <gülüyor> o çok çok, çok, ama, çok amatörce bir şey çıkmış olabilir ama, ama zamanda yani, amatörce olur ol, evet amatörce yani o zaman da Belki ya, o da ya zaman alışırsınız. Ya yani ya alışırsınız ya da biz, <gülüyor> biz <de> öğreniriz. <gülüyor> <gülüyor> biz öğreniriz ama hani sizin de eleştirilerinizi aslında evet. bekliyoruz. Seviniriz bir şeyler söylerseniz. Evet tabii, tabii. Şöyle olsun, böyle olsun derseniz seviniriz. Çünkü biz de hakikaten böyle yani ilk defa yapıyoruz böyle bir şey. Evet. Oyun tarafında da işte şimdi konsoldan da kayıt yapabileceğimiz Aparatımız gelecek yakında. Evet. Onun da sayesinde konsol tarafından kayıt yapabileceğiz. PlayStation 4'ten kayıt yapabileceğiz. Ondan sonra canlı yayın yaparken de yine kayıt yapabileceğiz. Öyle özellikler kazanacağız. Evet. Bilgisayarda da işte yine bakalım belli başlı oyunları oynayıp YouTube üzerinden, YouTube üzerinden sunuyor olacağız. İnşallah. Ama hangileri bilmiyorum. Şu anda bir Wildstar betası daha olursa ben betada oynar evet, çekerim diye düşünüyorum. Aslında şey, zaten teşhisat e, hazırlandıktan sonra da belki bir anket maket yaparız. Aynen, ne, ne Derim, istersiniz ha, ne falan Ne istersin, diye. ne inceleyelim ya da ne oynayalım ne birlikte. Ya bunları ben çok incelem olarak yapmayı planlamıyorum. Sadece böyle let's play havasında aslında. Evet. Zaten onun duyurularını yaparız Yani eğer canlı yayın yapacaksak... Ne yapacağız? bunu duyuruları önceden yapacağız öyle. Ya ben zaten korsan e, yayın yapmazdık. Şey e, ge, şeyler geliyor ufak ufak. Da olsa hani e, bir oyun seçelim de birlikte guild kuralım da birlikte oynayalım. Ha, şey, arkadaşlar var. Hani belki e, beğenirsek de oyun evet, e, işte ya da şu... sizden bir e, öneri tavsiye gelirse e, öyle bir şey yapılabilir. Evet. Elders Cross demeyin de. Elders Cross. <gülüyor> Elders Cross'da ne yazık ki benim şeyim uyuşmadı. Elders Cross'u oynamadım, o yüzden e, zaten Elders Cross serisiyle de çok şey sevişmiyoruz. Ha, ben sevişedim ama işte bunda sevişemedim. Neyse böyle bir duyurumuz da var, bunda evet. böyle ekleyeyim. E, desteğinizi, eleştirinizi videoları izleyip yapmanızı bekliyoruz. Bunun dışında Geekster olarak Facebook grubumuz var. Belki bilmeyenler hala varsa. Evet, Facebook, Facebook grubumuza da sizi da bekliyoruz. Gelip Orada muhabbete katılabilirsiniz. Muhabbetler dönüyor. Ee, böyle. Galiba bu kadar. Bu mi? kadar evet. O, o zaman. Mahkemen keyfi. Ne burada? Nokta noktalayalım Nokta alalım. Haftaya. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Haftaya örümcek adam var. Haftaya örümcek adamlar. <gülüyor> evet. Bakalım. Haftaya Ağlarınızı hazırlayın. Haftaya Örümcek Adam var. Eğer Kafka Eskuyu'ya kalmazsa 3 <gülüyor> <gülüyor> kişi yine oturup ee, Örümcek Adam incelemesi yapacağız evet. sizler için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Babaayixtra.com